Allah'a adanmış gençlikler 2. Ebu Hanzala Allah'a hamd, Resulüne, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Genç kardeşim, seninle bir yola koyulduk. Allah subhanehu ve Teala nasip ederse, gençlik nasıl Allah'a adanır sorusuna cevap arıyoruz. Israrla belirtmek isterim ki, geçen bölümde örnek verdiğimiz tüm gençler, senin gibi birer insandı. Gençliğin tüm ihtiyaçları, Onlarda olduğu gibi, onları örnek yapan tüm yetenek ve kabiliyetler de sende mevcuttur. Sen nasıl bazı zamanlar zorlanıyorsan, onlar da zorlanıyordu. Senin şehvetler ve şüphelerle mücadele ettiğin gibi, onlar da mücadele ediyordu. Allah subhanehu ve Teala, adaleti gereği onlara lütfettiği irade, muhabbet, azim ve yetenekleri sana da lütfetmiştir. Ümmet de onlar gibi olmanı senden bekliyor. Çünkü senin ihya olman, Ümmetin ihya olması, senin gençliğinin altında ezilmen bütün bir ümmetin ezilmesidir. Sen nerede olmak istiyorsun? Tüm mesele budur. İsmi sorun kelimesiyle anılan, ümmete yük gibi görülenler arasında mı? Tarihe iz bırakmış ve sorunların çözümünde pay sahibi yiğitlerin arasında mı? Geçen bölümde zikredilen örnekleri bir daha oku. Bir daha, şayet onlar gibi olmak istiyorsak, onları birer örnek yapan değerleri bilmek zorundayız. Aynı neticeyi elde etmek için, aynı yoldan yürümemiz gerektiği ise, izahdan varesli olsa gerek. 1- Rabbini tanımalı ve onun isimleriyle ona kulluk etmelisin. Örneğimiz olan gençlerin en belirgin özelliği buydu. Onlar, Allah'ı subhanehu ve Teala hakkıyla tanıyorlardı. Onun isimlerini ve sıfatlarını, Hayatın her anında müşahede ediyor, kalplerini bunlarla süslüyorlardı. Allah'a subhanehu ve teala kulluğun en etkini yolu da budur zaten. Her insan Rabbini tanıdığı oranda kulluk yapabilir. Onu hakkıyla tanımadan onunla nasıl muamele edeceğini nereden bilebilirsin ki? Neye kızar, neden hoşlanır, hangi şekilde istenilmesinden memnun olur, hangi hallerde kulunu geri çevirmez? Bunlar hep onu subhanehu hakkıyla tanımanla alakalıdır. Asırlar boyu tevhidi mücadeleye örnek gösterilen, adlarına sure inen şu şerefli gençlere bak. Onları örnek kılan şey, Rablerine olan marifetleriydi. Onu hakkıyla tanıyınca, yerlerinde duramamışlardı. İnsanların böylesine yüce bir ilahı terk edip, batıl, işitmeyen, görmeyen, ona tapanların elinin eseri olan taşlara, ağaçlara ibadetini içlerine sindirememişlerdi. Onlara dair inen ayetlere bakarsan, onları harekete geçiren gerçeğin bu olduğunu göreceksin. Gerçekten bunlar Rablerine iman eden genç yiğitlerdi. Biz de hidayetlerini arttırmıştık. Hani onlar ayağa dikilip, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah diye çağırmayız demişlerdi. Kehf suresi 13 ve 14. ayetler. İkinci bir örnek yine, Adına sure inen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tüm detaylarıyla bize aktardığı genç ve onun ashabı. O tek şifa verenin Allah subhanehu ve Teala olduğunu, onun dışında ibadet edilenlerin Rab olamayacağını anlatınca kral tarafından tutuklanmıştı. Öldürülmesi için dağ başına çıkarılmış, paramparça olsun diye aşağı atılmak istenmişti. O şöyle diyordu, Allah'ım, Bunlara karşı dilediğin şekilde bana yet, kafi ol. O bu güveni, Rabbinin el kafi, yani kullarına yeten olduğunu bildiğinden hissetmişti. Ve Allah Subhanahu ve Teala gerçekten zalimlere karşı ona yetmişti. Daha sallanmış, muhafızlar düşüp ölmüştü. Gemi alabarı olmuş, onu boğmak isteyenler boğulmuştu. Muaz bin Cebele radıyallahu an bakar mısın? Hani şu on sekizinde, Müslüman olan ve Allah Resulü'nün kıyamet günü âlimlerin önünde olacaktır dediği, ona dua öğretirken, ben seni seviyorum ey Muaz diyerek gönlünü aldığı genç, o arkadaşlarıyla karşılaştığında, gel otur bir saat iman edelim diyordu. İmandan kastanı ise, İmam Ahmet'in rivayetinden anlıyoruz ki, oturur Allah'a zikreder, onu hamd ve tesbih ederlerdi. Rabbini anmayı iman olarak gören bir genç, sen, gençliğini Rabbine adamış olanların örneklerine bakarsan, Allah'ı subhanehu ve teâlâ tanımanın onların üzerindeki eserlerini çok açık bir şekilde göreceksin. Allah'ı subhanehu ve teâlâ tanımış olmanın en büyük etkisi olan sevgi ve korkunu tüm davranışlarına yansıdığına şahit olacaksın. Abdullah İbn Ömer'e radıyallahu an bakar mısın? Şöyle dua ediyordu. Allah'ım, benim meleklerini ve salih kullarını sevenlerden kıl Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha şayet Allah'ın benim bir günahımı affettiğini bilsem insanların beni pisliğin oğlu Abdullah diye çağırmasını umursamam Abdullah İbni Abbas radıyallahu an korkudan öyle ağlıyordu ki onu anlatanlar gözlerinin altı torba gibi olmuştu ve sonunda gözleri görmez olmuştu diyorlardı Musab bin Umeyr radıyallahu an o, Allah Resulüne selam verip yanına girmişti. Allah Resulü orada bulunanlara, ''Ben Mekke'de mus'ab gibi zarif, yakışıklı ve rahat içerisinde olan başka bir genç bilmiyorum. Onun bunlardan uzak olmasının tek sebebi, Allah ve Resulünün sevgisidir.'' demişti. Ne mübarek bir şahitlik. Genç kardeşim, bilmelisin ki Allah'ı sevmek, ondan hakkıyla korkmak, onu tanımanın semeresidir.'' Tanımadığı bir varlıktan insanın korkması, ona saygı duyması, onu sevmesi ve tercih etmesi nasıl beklenebilir ki? Örneklerimizin gençliğin menfi tüm yönlerinden arınıp onu Rablerine adamalarının hikmeti bu saygıyı değişti. Daha önce de zikrettik. Sakın onların bunu yaparken zorlanmadığını düşünme, sakın. Şeytan seni bu konuda kandırmasın. Sana zor gelen her şey İnsan olmaları hasebiyle onlara da zor geliyordu. Ama kalpleri öyle birinin sevgisi ve korkusuyla doluydu ki, tercihlerini hep ondan yana kullandılar. Gençlik dönemi, duyguların keskin ve kontrolsüz olduğu bir dönemdir. Önemli olan, bu duyguları terbiye etmek ve kontrol altına almak, onları hayra yönlendirmektir. İşte bunun en tesirli yolu, Allah'ı subhanehu ve Teala tanımak, Kalbin onun isim ve sıfatlarıyla donanması, hayattaki her şeyde onun isimlerinin tecellisini müşahede etmektir. Çünkü Allah'ın Subhanehu ve Teala bizde yarattığı her türlü fıtri duygu çift yönlüdür. Ve kimin kontrolüne girerse onun tabiatına uygun bir hayat yaşanır. İnsi ve cinni şeytanların sana yönelik en büyük hedefleri fıtri duygularını, gençlik hevesini kontrol altına almaktır. Senin en büyük hedefinde Allah'ı subhanehu ve Teala hakkıyla tanıyıp, bu duyguları O'nun isim ve sıfatlarının altında şekillenmesini sağlamak olmalıdır. Bu noktayı biraz daha açalım. İnat Fıtri bir duygudur. Allah subhanehu ve Teala her insanın fıtratına yerleştirmiştir ve bu duyguyla insan mücadele eder, baskılara karşı inadıyla direnir. Bir genç Rabbine ve O'nun kullarına vaat ettiği güzellikleri tanır ve sürekli kendini hatırlatırsa, Nefsine, şeytana ve dünyaya karşı inatçı olur. Nefis, şeytan ve dünya üçlüsü gençi, Allah'ın subhanehu ve Teala razı olmadığı şeye davet ettiğinde, o Rabbini ve vaad ettiklerini hatırlar, inadıyla mücadele eder. Allah'ın fıtratta yerleştirmiş olduğu inat duygusu, kulluğun bir parçası olur. Rabbinden ve onun kullarına vaad ettiklerinden gafil olan biri ise, hayırlı uyarılara karşı inatçı olur. İnsanlar ona Rabbini, onun hayrını hatırlattıkça daha fazla inat eder. Kardeşlerinin onun selameti için söylediklerini o, özgürlüğüne müdahale, hayatına karışılması olarak algılar. Ve inat şeytanın ve nefsinin esiri olur. Cesaret ve atılganlık Her insanda mevcuttur. En korkak olanımızda dahi günlük işlerine idame ettirecek kadar vardır. Aksi halde insanın yaşaması mümkün olmazdı. Gençlik bu duygunun zirve olduğu dönemdir. İnsanın gözü pektir. Her işin hakkından geleceğini düşünür. Tek başına da kalsa hayatını devam ettirebileceğini, buna cesareti olduğuna inanır. Allah'ın subhanahu ve teala isim ve sıfatlarıyla ona kulluk eden bir gencin bu duyguları onu en şerefli insan konumuna yüceltir. O Allah subhanahu ve teala yolunda cihad eden ve ümmetin izzetinin savunucusu yiğitlerden olur. Abdurrahman İbni Affı radıyallahu an çevreleyip, Ebu Cehil'i arayan gençler misali, ölüm pahasına Allah Resulü'nün yatağına yatan Ali radıyallahu an misali. Herkesin imrendiği bir hayatı, kimsenin rabet etmeyeceği bir yokluğa terk eden Mus'ab radıyallahu an misali. İşte Rabbini tanıyanların cesaret ve atılganlığı bu misalleri meydana getirdi. Onlar biliyorlardı ki, onların Rabbi her şeyi, Ölüm ve hastalıklarla kahrı altına alan el-Kahhar'dır. Her şeyden daha yüce ve herkesin onun altında olduğu el kebirül mütealidir O tüm zorbaların korkusu el-Cabbardır. Hiçbir kuvvetin onun iradesine galebe edemeyeceği el-Aziz olandır. Öyleyse ne kahramanlık, ne atılganlık, ne de cesaret onun rızası için olmazsa insana fayda vermez. İnsanların hepsini korkutacak cesarete sahip olsa bir genç, her istediğini cesaretiyle elde etse faydasızdır. O, el-kahhar olanın kahra altındadır. Bu manalardan hali olan bir kalpse, kavgacılığa, çeteciliğe, vurmaya, kırmaya özenir. Cesaretiyle insanlara zulmeder. Kendinden güçsüz olan insanlara zulüm etmeye başlar. Gece eve geç gelmeyi, sokaklarda sabahlamayı, ana babasına edepsiz davranmayı cesaret sanar. Kendisini uyaran Müslümanlara karşı çıkmayı, insanların kalbini kırmayı cesaret zanneder. Bugün televizyon kanallarında, mafyavari dizileri takip eden o rezil hayata özenen gençlerin olması ne ilginçtir. Özenilen insanlar, Allah ve Resulünün düşmanı, özenilen hayatlar sahte, senaryo ürünü, özenilen yaşam Allah'ın subhanehu ve Teala haram kıldığı, ve buğz ettiği bir yaşam. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte genç kardeşim, Allah'tan subhanehu ve teâlâ gafil olan bir gencin, cesaret ve atılganlık duygusunun kendini nasıl alçalttığına bakar mısın? Allah subhanehu ve teâlâ seni de, bizleri de korusun. Merak duygusu Allah subhanehu ve teâlâ, her insanın fıtratına merak duygusunu yerleştirmiştir. Bu duyguyla öğreniriz. Merak olmazsa, İnsan hiçbir şey öğrenemezdi. Rabbini tanıyan bir genç, onun her şeyi gören el-basir olduğunu, onun konuştuklarını duyan es-semi olduğunu, insanları yaptıklarından hesaba çekmek için onları gözetleyen el-rakib, hesaba çekecek el-hasib olduğunu bilir. İşte bu sıfatlar onu hayra yönlendirir. Bu bilgi onun merakını ilme yönlendirir. Henüz yirmisine ulaşmadan ümmete fetva veren, İçtihat eden gençler böyle yetişir. Onların boşa harcayacakları zamanları yoktur. Çünkü her anlarının hesabını, Rab'lerine vereceklerini bilirler. Rabbini tanımayanın bu duygusu onun helakı olur. En sufli meseleleri merak eder. Hayatı dedikoduyla geçer. Bu öyle beter bir haldir ki, Rabbinin düşmanlarının hayatlarını dahi merak ederler. Bugün Allah'ın subhanehu ve Teala, kendisini İslam'la şereflendirdiği bir gencin, magazin haberlerine merak duyması başka nasıl açıklanabilir? Rabbine düşman insanların hayatlarını ilgiyle takip etmesini nasıl izah edebiliriz? Kalp, Rabbinin isim ve sıfatlarından hali olunca, tüm fıtri duygular şeytanın kontrol altına girer. Ve bu tip sonuçların ortaya çıkması normal olur. Veya Allah'ın subhanehu ve Teala, kendisine bahşettiği zekayı, keskin merak duygusunu grupların ihtilafı, meclislerde ne konuşulduğu, kimin kiminle nasıl tartıştığını gözlemlemeye harcayan bir genci nasıl anlayabiliriz? Arada çok ince bir çizgi vardır. Örneğin, forum adı altında veya İslami sohbet veya chat adı altında şer ve dedikodu batağında vakti öldürmekte, aynı anda bir kitapla, bir ilim meclisinde bulunarak, Vaktiyle ihya etmekte insanın elinde olan şeylerdir. İşte aynı zaman diliminde aynı enerjiyle yapılabilecek bu iki zıt şeyin belirleyicisi Allah'ı Subhanehu ve Teala tanımak, onun isim ve sıfatlarıyla ona kulluk etmek ya da ondan cahil ve gafil olmaktır. Yine bunun gibi bir duygu utanma duygusudur. Fıtri olan duygulardandır ve insanı toplum nezdinde çirkin kabul edilen davranışlardan alıkoyan Önemli bir kontrol aracıdır. Rabbinin isim ve sıfatlarıyla ona kulluk eden gençte bu duygu hayaya evrilir. İmanın bir şubesi olan ve sahibine hayırdan başka bir şey getirmeyen mübarek azık haya. Rabbinin her yerde ilmiyle kuşatıcılığı, haberdar oluşuyla el-alim, el-muhsi, el-habir bulunduğunu bilen insan ondan utanır. Onun beraberliğinde ona isyan edemez. Ve bu anda edep duygusunu geliştirir. O Rabbine karşı kulluk edebiyle muamele etmeye başlar. Onun kendisiyle olduğu, yaptığı her şeyden haberdar olması, onu nefsin ve şeytanın şirkin isteklerinden alıkoyar. Çünkü Rabbinden haya eder, utanır. Evet, Allah'ı subhanehu ve Teala tanımak, fıtri bir duyguyu uhrevi bir azığa dönüştürür. Bu marifetten yoksun olansa, Kendinden utanır. Ailesinden, çevresinden utanır. Daha fazla imkânı sahip olmadığı için kaderinden utanır. Şer ve masiyet ehlinden utanır. Onlar gibi olmak ister. İmkânlar müsaade etmeyince onlara karşı eziklik hisseder. En güzeline giyemediği için utanır. Telefonu arkadaşlarının telefon modelinden düşük olduğu, ev eşyaları falan canınki gibi güzel olmadığı için utanır. Bu utancı, onu olmadığı gibi görünmeye sevk eder. Olmayan malla, olmayan sevgi ve imkanla, hatta olmayan günahla övünmeye başlar. Ve utancı onu, Allah subhanehu ve Teala düşmanı bir yalancı haline getirir. Allah muhafaza. Allah'a sığınalım. Ondan yardım isteyelim genç kardeşim. Aynı duygu bir insanı en şerefli mertebeye, bir diğerini en alçak alana götürüyor. Aynı duygudan bu keskin ve derin farkın çıkmasının nedeni nedir? Allah'ı tanımak ve tanımamak, ona onun isim ve sıfatlarıyla kulluk etmek veya etmemek. Genç kardeşim, her duygu bir örnek vesilesidir. Bilmelisin ki Allah'ın subhanehu ve Teala sende yaratmış olduğu her duygu seni, adına ayetler inen ve tarihin faziletine şahitlik ettiği bir genç mertebesine de ulaştırabilir. Her anı pişmanlık ve hüsran olan, Kötülük ve şerre örnek gösterilen insanların derekesine de alçaltabilir. Mesele, bu duyguların kalpte nasıl şekillendiği ve nasıl dışa yansıdığıdır. Bil ki Allah, subhanehu ve Teala, yerin ve göğün nurudur. O isim ve sıfatlarıyla bir kalpte yer etti mi, her şey aydınlanır. Her duygu insana yol gösteren bir nur olur. Her şey insana ve kulluğuna hizmet etmeye başlar. Adeta insanın nefsinde ve kainatta olan her şey onun daha iyi bir kul olup gençliğini Allah'a Subhanehu ve Teala adaması için hizmetkar kılınmış gibi olur. İçinde Allah Subhanehu ve Teala olmayan kalpse zifiri karanlıktır. Ondaki hayırlar dahi kısa zamanda şerre dönüşür. Allah'ın onda yarattığı en masum duygular dahi onu şeytanın ve nefsinin esiri yapar. Her şey adeta onun günah işlemesi içindir. Konuşması yalan, dedikodu, boş söz, duyduğu, gördüğü ne varsa şehvetini kamçılayan, Allah'ın ona haram kıldığı şeylerdir. Hiçbir şeyin olmadığı yerde hayalleri devreye girer. Yalanı, iki yüzlülü, zinayı hayal etmeye başlar. Kalbinde Allah subhanehu ve Teala olmayan insan böyledir işte. Onun Rabbine isyan etmesi için fazladan bir şey olmasına gerek yoktur. İsyan edecek bir alan mutlaka bulur. Şehvetlere ve şüphelere esir olmuş bir gencin kimseye faydası olmaz. İslam davası için bir şey yapmak bir yana, insan olarak kendi nefsini yapabileceği tek bir fayda dahi yoktur. Şüpheler, insanın beynini esir alır. Kafası net olmayanın, İslam davasına takdim edeceği bir hizmet olamaz. İster itikadi, İster menheci anlamda insanda şüphe olması, ona amele geçmekten alıkoyar. Amel yapsa dahi, istenilen verimi elde edemez. Şehvetlerse insanı helak eder. Kalbin hayatına son verir. İnsanın kendi haline dahi derdi kalmaz. Gece gündüz Rabbine isyan eder, ancak kahkahası da eksik olmaz. Ölmüş, içinde Allah subhanehu ve Teala olmadığı için harab olmuş kalbine dair, Hiçbir derdi yoktur. Şehvetine icabet ettikçe İslam'ından, insanlığından kaybeder. Öyle ki dünya üzerinde olan her şey, onun isteklerini tatmin için vardır. Allah muhafaza. Allah'a subhanehu ve teâlâ adanmamızın önündeki en büyük engel, kalbi esir alan şüpheler ve şehvetlerdir. Bunun en etkili tedavisi, Allah'ı subhanehu ve teâlâ tanımak ve kalbi onun isim ve sıfatlarıyla aydınlatmaktır. Onun nuru bir yerde hakim oldu mu, ne şehvetin ne de şüphenin karanlığı oraya zarar vermez. Allah'ın subhanehu ve Teala nurunun bir parçası olan güneşin, tüm karanlıkları ışığıyla yok ettiği gibi, her bir isim ve sıfat, şehvetlerin ve şüphelerin karanlığını ortadan kaldırır. Kolay Allah'ın kolay kıldığıdır. Gençliğini Allah'a adamak isteyen kardeşim, Rabbini hakkıyla tanıyıp, O'na kulluk edebilmen için birkaç tavsiyede bulunacağım. Rabbim beni de, seni de sözü dinleyip en güzeline uyanlardan eylesin. Rabbimiz el-Ali olandır. O, Subhanehu ve Teala zatında ve fiillerinde, isim ve sıfatlarında yüce olandır. En büyük O'dur. O'nun misli ve dengi yoktur. Beşerin, O'nun aklıyla idrak etmesi mümkün değildir. O'nu tanımanın tek yolu, Kitap ve sünnete başvurmaktır. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'ın zatını, isim ve sıfatlar üzerinden anlatmıştır. En güzel isimler Allah'a aittir. O halde ona bunlarla dua edin. Araf suresi 180. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Allah'ın subhanehu ve Teala 99 ismi vardır. O isimleri ihsa eden cennete girer buyurmuştur. Buhari, Müslim. Şüphesiz Allah'ın Subhanehu ve Teala bildirdiğinin dışında birçok ismi vardır. Bazı isimleri kimseye bildirmemiş, gayb ilmi olarak muhafaza etmiştir. Ancak cennete ulaşmak ve onun Subhanehu ve Teala rızasına nail olmak için bunlardan 99 tanesini bilmek yeterlidir. Gençliğini ona Subhanehu ve Teala adamaya talip olanın önce onu tanıması kaçınılmazdır. Gerektiği gibi tanımadığımız bir ilaha neyi, ne kadar, hangi zamanda takdim edeceğimizi bilemeyiz. Merakın ve semeresi olan ilmin en şereflisi, Allah'ı subhanehu ve Teala tanımak için olanıdır. Onu tanıyıp, o isim ve sıfatların gereğince ona kulluk etmektir gayemiz. Hadiste ifadesini bulan ihsadan kastedilen de budur. İbni Kayyım el-Cevziye'den hadiste geçen ihsa etmeyi şöyle açıklıyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını ihsa etmek üç mertebedir. O'nun lafızlarını ve adetlerini saymaktır. Yani Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik şeklinde tek tek bilmektir. Onların manalarını ve delalet ettikleri anlamları bilmektir. Yani Rahman, rahmeti geniş olan, her şeyin O'nun merhametiyle var olduğu, kullarından merhametli olanları sevdiği gibi. Ayette olduğu gibi O'nunla Allah'a, Subhanehu ve Teala dua etmektir. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ona dua etmek iki türlüdür. Talep ve istek duası. Buna duaül mesele denir. Allah'tan Subhanehu ve Teala her ismin gereğini talep etmektir. El-Vehhabı karşılıksız vereni zikrederek ondan ihtiyaçlarımızı talep etmemiz. İbadet ve övgü duası. Buna duaül ibade denir. Her ismin işaret ettiği manayla Allah'a boyun eğmek ve kulluk etmektir. El-Cabbar dediğimizde kendimizi küçük hissetmek, Eshamet dediğimizde muhtaç ve aciz olduğumuzu bilerek Allah'a yönelmek, El-Rezzak er dediğimizde rızkı sadece Allah'tan subhanehu ve Teala beklemektir. Bunun en etkili yolu Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışma yapmandır. Okuduğun her ayette Rabbinin isim ve sıfatlarına, ve hangi bağlamda kullanıldığına dikkat etmendir. Elde ettiğin sonuçla Rabbine el açman, ondan istemen, kainatta o ismin tecellilerini müşahede etmen ve elinden geldiği kadar o isimle Rabbine kulluk etmendir. O zaman hadiste geçen ihsa etmeyi hakkıyla yerine getireceksin ve göreceksin ki gençlikle olumsuzlaşan ve seni şerre çeken her duygu rahmani birer kuvvete dönüşecek seni hayra sevk edecektir. Allah'ın kitabından ilk açtığım yere örnek vereceğim. Hamd gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratılışta dilediğini arttırır. Gerçekten Allah, her şeye gücü yetendir. Fatır Suresi 1. Ayet Bu ayet Rabbimizin El-Kadir ismini öğretiyor. Her şeye gücü yeten. Bu isimle Allah'a kulluk. Öncelikle bu ismin kapsamını ve manasını, ayetin bütününe bakarak anlamalısın. Demek ki Allah'ın subhanehu ve Teala yarattıkları ve bu yarattıklarının farklılığı, O'nun kudret sıfatındandır. Şimdi bu ismi müşahede etmeye başlayabiliriz. Kendimizden başlamak üzere, çevremizde gördüğümüz her canlıya bu ayet nazarıyla bakalım. Tüm gün boyunca karşımıza çıkan her canlıya, ''Bu benim Rabbimin kudretidir.'' diyelim. Sonra her dua zamanı bu ismin gereğini Allah'tan subhanehu ve Teala isteyelim. Bizim için zor olan, belki imkansız olan, bizi aciz bırakan ve gücümüzün yetmediği şeyleri Rabbimizin bu ismine havale edelim. Örneğin gençliğimizin olumsuz yönlerinden olup, her seferinde bize galebe çalan hırçınlık, sinir, şehvet, unutma, sebat edememe hasletlerimiz için Ey Kadir olan, her şeye gücü yeten. Hiçbir şeyin kendine zor olmadığı, hiçbir şeyin kendini aciz bırakamadığı Rabbim. Şu şu konularda acizim, istemesem de düşüyorum, kudretinle bana yardım et. Zor banadır, sana zor yoktur. Bu ismin ve güzel sıfatın bende hoşnut olmadığın özelliklere tecelli etsin. Senin razı olduğun salih gençlerden, ''Senin ibadetinde neşet eden, arşının gölgesine layık olanlardan olayım.'' diyerek, Rabbimize El-Kadir ismiyle yalvaralım. Ve gün boyu bu manayı zihnimizde canlı tutup, bu isme göre kulluk etmeye çalışalım. Güçlü bir Rabbin kulları olarak hiçbir şeyden korkmayalım. Dünya, O'na kulluk edenlerle birlikte küçülsün gözümüzde. El-Kadir olan Rabbimizin dilerse, hepsini bir saniyede helak etmeye muktedir olduğu güveniyle adımlarımızı atalım. Günahlar ve masiyetler bizi kuşattığında, O'nun kudretini nefsimize hatırlatıp, O'na sığınalım. Her gün bir isim ve sıfat yeterlidir. Denemek, başlamak bize hiçbir şey kaybettirmez. Bilakis ölmüş kalplerin hayat bulduğuna, tüm kainatın bize, O'nu hatırlattığına şahit olacağız. Her şey ama her şey, bizim gençliğimizi ona adamamız için yardımcı olacak, göreceksin. Genç kardeşim, nefsini bu hayırdan mahrum bırakma. Hiçbir meşguliyet, senin Rabbini tanımandan daha önemli olamaz. Her şey bu mübarek çalışma için ertele. Bir defa onu tanımanın lezzetine vardın mı, kalp asıl hayatı olan, Rahman'ın sıfatlarıyla ihya olup, en nur olanın nuruyla aydınlandı mı, hiçbir şehvet, bu lezzeti arttırmana engel olamayacak. Şayet bunu yapamazsan ki muhakkak yapmalısın, bu konuda yazılmış kitaplara başvurmalısın. Allah'a hamdolsun, onun isim ve sıfatlarını tanıtan onlarca kitap mevcuttur. Yine sana yardımcı olacağına inandığım bir çalışmayı tavsiye edeceğim. Bu dergide, Allah'la nasıl muamele etmelisin başlıklı bir yazı dizisi tercüme ediliyor. Tercüme eden ve eklemeler yaparak vakıamıza uyarlayan kardeşimizden Allah razı olsun. Bize Rabbimizi hatırlatıp onunla muamelemizi dert edindiği için bu işe koyuldu. Her bir bölümü dikkatle oku ve tatbik etmeye çalış. Allah subhanehu ve Teala, kendi için yapılanlara kat kat karşılık verendir. Sen Rabbini tanımak için her adım atışında onun sana rahmeti, lütfu ve keremiyle geldiğini göreceksin. Evet kardeşim, Böylece birinci maddeyi tüm aziyetimle bitirdim. Ben seni Allah subhanehu ve Teala için seven, ümmetin her ferdi gibi, ümmetin ihyasını, senin ihyanda gören bir kardeşin olarak üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra sende. Gençliğin tüm olumsuz yönlerini terbiye etmek, tarihte yaşamış ve örnek olmuş gençlerin birer hikaye değil, her devirde yaşanabileceğini göstermek için, Rabbinin yardımıyla, onu tanımaya ve kulluk etmeye başla. Şu karanlık çağda kan gibi yanmak istiyorsan haydi durma. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid dergisinin 6. sayısında yayınlanmıştır.